إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونأوذه بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ve âlihi ve sahbihi Evet kardeşler, konumuz <gülüyor> mutlu bir evlilikte karşılıklı tutumların rolü. <gülüyor> evet kardeşler. Şöyle giriş yapayım. Biz Müslümanların Allah Subhanahu ve ile alakalı, hepiniz biliyorsunuz bunu. Gerek onun zatıyla, fiilleriyle, sıfatlarıyla, şeriatıyla alakalı İtikad ettiğimiz, inandığımız birçok husus var kardeşler. Tabi hiç şüphesiz bu hususlardan bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin kullarına ikram olarak verdiği evlilik nimetine olan neyi nedir? İnancımızdır. Nitekim Allah Subhanahu ve teala da zaten hepinizin bildiği gibi şöyle uyuruyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِ Size kendi nefsinizden kendisiyle huzura kavuşabileceğiniz eşler yaratıp aranıza sevgi ve merhamet koyması da onun delillerindendir. Bunda hiç şüphesiz düşünen kimseler için ibretler vardır. Şimdi kardeşler bakın bu ayet bize mutlu bir evliliğin kullar için büyük bir nimet olduğunu işaret ediyor. Evlilikte kalbin rahata ve huzura ermesi, şer'i olmayan keder ve üzüntülerin yaşanmaması hepiniz marum ki bütün Müslümanların istediği bir şeydir. Ancak tabii ki bunun dini bir takım yolları, tabi'i ve ameli bir takım neyi vardır? Bir takım sebepleri vardır bu huzur ermene. Gerek dini gerek de tabi'i yani örfi ve zaruri olarak nedir? Bir takım sebepleri vardır. İnşallah ben bu sohbetimde herkesin ulaşmak için uğraştığı mutlu bir evlilik yaşamına götüren sebeplerden işte aklıma gelenleri, hatırıma gelenleri inşallah size söz konusu edeceğim. Şimdi dedik ki mutlu bir evlilik için sebepler var kardeşler. Biz bu sebeplere sarılmak zorundayız. Bu sebepleri alıp terk etmede insanlar üç sınıftır. sınıftırlar. Yani bu sebepleri almada veya terk etmede olayı bu şekilde ele alacaksak görüyoruz ki insanlar 3 sınıftırlar. Bazıları vardır ki bu uğurda yani mutlu bir evlilik yaşamı uğurunda gayret gösterenlerin kimleri vardır ki bunu sağlayan sebeplerin bir çoğunu isabetle elde edebilmiş bunun sonucu olarak mutlu bir evlilik hayatı yaşayabilmiş ve böylece güzel bir şekilde geçinip gitmiştir. Bu birinci sınıf insandır. Yani bu sebeplerin hepsine sarılmıştır. Böylece güzel bir evliliği olmuştur. Allah subhanahu wa ta'ala ona güzel bir evlilik yaşatmıştır. Bu birinci sınıf insandır ve asıl olması gereken de budur zaten. Kimileri ise bu sebeplerin tamamını elden kaçırmış. Bu da tam zıttı. Yani mutlu bir evliliğe götüren bazı sebepler var. Bunların tamamını ne yapmış? Elden kaçırmış. Buna bağlı olarak da ne olmuş tabii o insan? Mutsuz bir evlilik yaşamıyla karşı karşıya kalmıştır. Kimisi de vardır bu da orta derecededir. Bu hususta kendisine verilen Allah'ın tevfikine uygun olarak ne yapmıştır? İkisi arasında olabilmiştir ancak. Yani bu sebeplerin bir kısmını kaçırmıştır. Bir kısmında ne yapmıştır? Yapabilmiştir. Böylece kaçırdığı noktalarda huzursuz ve mutsuz olmuştur. Elde ettiği noktalarda ise veya yaşadığı noktalarda ise ne yapmıştır? Mutlu olmamıştır. Yani evlilik hayatı, huzur ve huzursuzluk arasında gidip gelmiştir. İnsanlar bu şekildedir. Şimdi kardeşler bu sebepler çok aslında. Bunların hepsine de tek tek değenecek değiliz ama önemli mühim gördüğüm ve hatırıma gelenleri size burada söz konusu edeceğim. Tabi burada başlıklar aldım ben önüme onların üzerinden yola çıkarak inşallah. Şimdi kardeşler bu sebeplere şöyle giriş yapayım. Şunu çok iyi bileceğiz ki bu asıldır. Bakın evliliğin, mutlu bir evliliğin bütün aslı bu asıl konuya dönüyor. Bütün aslı. O da şudur. Mutlu bir ha evlilik hayatına ulaşmanın en büyük sebebi ve temeli iman ve salih ameldir kardeşler. İman ve salih amel üzerine kurulan evliliktir. Bakın kardeşler Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Diyor ki, erkek olsun kadın olsun. Şimdi ayeti tamamlamadan önce şunu bir vurgu yapayım. Şimdi biz dedik ki mutlu bir evliliğin en önemli sebebi iman ve salih ameldir. Buna birçok itiraz getirilebilir. İşte zenginlerin mutluluğu, bazı fakir Müslümanların mutluluğundan daha güzel, işte biz nice salih amel ve iman üzere olan Müslümanları görüyoruz, huzursuzlar. Bu itirazlara tek tek cevap vereceğiz. Bunlar çok basit şeylerdir. Ama ben şimdi öncelikle bu aslı tasavvur etmenizi istiyorum. Şimdi bakın dedik ki mutlu bir evlilikteki en asıl temel şudur. Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki erkek olsun kadın olsun kim mümin olduğu halde salih amel işlerse biz şüphesiz ona çok güzel bir hayat yaşatırız ve onları elbette işlediklerinin en güzeliyle de mükafatlandıracağız. Bunu Allah Subhanahu ve teala temin ediyor mu? Ediyor. Ne diyor? Salih amel ve iman üzerine kurulacak hayat. Şimdi biz bunun zıttına bir şey gördüğümüzde yaşantımızda yani iman ve salih amel üzerine tamam bir evliliğimiz var. Ama buna rağmen huzursuzluklar yaşıyorsak Allah'ın vaadinde mi bir sorun arayacağız? Yoksa acaba başka bir arıza mı var? Bunu mu tespit edeceğiz? Hangisi? Tabii ki ikincisi. Aynı bu şuna benzer. Allah Kur'an'da diyor ki namaz diyor insanları kötülükten alıkoyar. Ama bakıyoruz ki bugün namaz kılan insanların birçoğu kötülük içerisinde kalmaya devam edebiliyor. Acaba bu insan Allah'ın sözünde mi sorun arayacak? Yoksa Kıldığı namazın keyfiyetinde mi, şeklinde mi, ee, Allah ve Resulünün istediği gibi bir namaz olup olmamasında mı arayacak? Anladık? Şimdi bakın ayete dikkat edin kardeşler. Allah Azze ve Celle iman ve salih amele sahip olan kimselere bu dünya hayatında hoş ve güzel bir hayat yaşayacağını ayrıca, ayrıca da hem bu dünyada hem de ebedi kalınacak diyarda güzel bir mükafat vereceğini haber veriyor, bize vaat ediyor. Yani bu sadece bu dünyayla da sınırlı değil. Bunun sebebi nedir kardeşler? Bakın biliyor musunuz? Yani neden Allah Subhanahu ve teala iman ve salih amel üzerine kurulan evlilikte huzur, huzur veriyor? Bakın bunun sebebi şu. Şimdi kalplere yerleşen sahih Allah inancı var ya. Kalplere yerleşen sahih in Allah inancı. Bunun neticesi olarak müminlerden dünya ve ahiret hayatını ıslah eden ameller ortaya çıkıyor. Dünya ve ahiret hayatının ney? Islah eden ameller çıkıyor ki bu dünya dünya hayatının en büyük parçalarından bir tanesini de evlilik oluşturuyor. Mesela bir kişi 20 sene, 30 sene evli kalabiliyor. İşte bu iman ve salih amel işleyen insanlardan Allah'a inan sahih Allah inancının neticesi olarak hayatını dünya ve ahiret hayatını ıslah edecek, düzene sokacak ameller ortaya çıkıyor. İşte bu ameller onun huzurlu bir evlilik yaşantısı yaşamasına vesile oluyor. Yani şu, şu demek mümin olduğu halde salih amel işleyen kişiler öyle bir takım ilke ve hesap, esaslara sahip oluyorlar ki elde ettikleri sevinç ve neşet sebebiyle bazen karşılaştıkları üzüntü, keder ve sıkıntı hallerini en uygun şekilde karşılıyorlar. Bakın burası kilit noktası. En uygun şekilde karşılıyorlar. Bu da evlilik içerisinde zaman zaman yaşanabilen bazı sıkıntıların çabuk bir şekilde defedilmesine sebep oluyor. Ve böylece yaşanan huzur ve mutluluk devam ediyor. Şimdi bu. Bakın kardeşler ince bir noktaya değineceğim. Bu tavsilat genelde insanların e, gözünden kaçabiliyor. Az önce söylediğim işgalle de biraz alakalı. Şimdi iman ve salih amel niteliklerine sahip olmayan kişi sevdiği halleriyle karşılaştığında bakın. Bu türlü insanlar iki, iki sınıf. İki durumdan birisi bu insanlar için söz konusu. Dikkat et sen daha bu Şimdi bak kardeş. Bir insan düşün. Evlilik hayatını evlilik hayatını iman ve salih amel üzerine bina etmemiş. Bu evlilik hayatını iman ve salih amel üzerine bina etmeyen kişi ya sevdiği hallerle karşılaşır evlilik hayatında bazen ya da sevmediği hallerle karşılaşır. İkisi de mümkün. Biz bugün evliliğini fısk üzerine kuranlarda da ne? Sevdiği hallerle karşılaşan karşılaşılan bir durum görüyoruz bu insanlarda veya Kötü bir durum görüyoruz. İkisini görüyoruz. Bakın ancak sonuç ne biliyor musun? İman ve fısk üzerine evliliğini bina eden bu iki sınıf insanın her birisi de aslında sonuç olarak huzursuzluk ve sıkıntı yaşıyor. İster bu fısk üzerine kurulmuş evlilikte sevdiği hallerle devamlı karşılaşsın bu kişiler. Bu yine onlara ızdırap vacı oluyor. Şimdi neden? Çünkü iman ve salih amel niteliklerine sahip olmayan kişi sevdiği haller ile karşılaştığında bunu azgınlıkla, şımarıklıkla hatta açgözlülükle ve cimrilikle karşılıyor. Ama bunun asla kalbi rahat etmez. Bu tür insanların asla kalbi rahat etmez. Çoğunlukla kalbi ve düşüncesi darmadağınlıktır. Bak neden? Çünkü sevdiklerinin elinden gitmek elinden gitmesinden korkmakta ve devamlı onlardan zevk kalmasını engelleyen şeyleri nasıl bertaraf edeceğini düşünmektedir. Bak bu bizim alimlerimizin verdiği çok ince bir detaydır. Bunu bizim ilim ehli söylüyor. Dünya hayatını veya evlilik hayatını salih amel üzerine bina etmeyen bir insan sevdiği halle ile bile onun hayatının mutlaka bir tarafında bir boşluk var, bir huzursuzluk var. O da ne? O, bu türlü insanlarda genel anlamıyla Allah'a tevekkül olmadığı için, rızkın Allah'tan geldiğine tam anlamıyla iman edip kalpleri buna mutmain olmadığı için Bunlar devamlı rahatlıkta, bollukta ve sevdiği hallerde karşılaşsalar bile hayatlarının bir koşesinde boşluk ve huzursuzluk var. O da nedir? Devamlı o içerisindeki bulunduğu nimet acaba ne zaman elimden kaçacak? Acaba ben işte zenginsem fakirleşecek miyim? Güzelsem çirkinleşecek miyim? Yaşlı olacağım ne hale düşeceğim falan? Yani biz bugün ee, nice bu türlü düşüncede olan insanları görüyoruz. Neden? Çünkü bunlar iman ve salih amel üzerine bir evlilik bina etmedikleri için hep bunları elinden kaçırma korkusuyla yaşayacaklardır hayatları boyunca. Hayatları boyunca. O yüzden biz bugün dünyanın en zengin insanlarının bile ne hırsla dünya için çalıştıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü hep devamlı korku var onlarda. Çünkü o şuna inanmış. Rızkı ben kendim getiriyorum. Benim çalışmamın neticesi. Benim alım terimin neticesi. Bu benim tarafımdan gelen bir şey. Devamlı... E, gayret gösteriyor ki dünyada ilerlesin. Neden? Bu onun dünya korkusundan dolayı. O yüzden bunlar genelde bu içinde bulundukları durumu azgınlıkla, şımarılıklıkla, hep cimrilikle karşılıyorlar. Ama hiçbir zaman kalplere rahat etmiyor. Bir de kardeşler insan nefsi öyle ki belli bir noktada durmaz. Aksine sürekli bir şekilde daha fazlasını ve daha değişini arzu eder. Bakın fazlası ve değişiği bunlar ikisi e ayrı şeylerdir. Bazen insan devamlı içinde bulunduğu nimetin fazlasını ister. Bir de değişini ister. Şimdi fazlalık ve değişiklik farklı bir şeydir. Yani kendisini hiçbir şey mutmain etmez. Neden? Çünkü her şeyin zevkini aldıkça birden belli bir süre sonra o kendisine normalleşir ve daha değişini ister. Normalleşir daha değişini ister. Normalleşir daha değişini ister. Ve hayat boyunca kalbi tatmin olmaz. Veya daha fazlasını ister ölünceye kadar böyle gider. Biz ölüm döşeğinde olduğu halde malını, varlığını hesaplayan insanları duyuyoruz, görüyoruz. Ancak bu sınırsız istekleri bazen yerine geliyor bu insanların, bazen de gelmiyor. Faraza dedik ya, bu isteklerin hepsinin yerine geldiğini kabul etsek bile böyle bir kimse sözü geçen sebeplerden ötürü yine huzursuz ve tedirgin olur. Bu hangi sınıf insandı ilk bahsettiğimiz? Nimet içerisinde bulunan. Yani bu, evet, bu evli, dünya hayatı olsun, evlilik hayatı olsun. Fısk üzerine bina etmiş, iman ve salih amel üzerine bina etmemiş ve sevdiği hallerle karşılaşmış. Bu insanın huzursuz olduğu nokta neresi? Huzursuz olduğu nokta şu. Devamlı bunların elinden gitmesinden korkmakta e, ve hep bu korkuyla yaşamakta. Ve azgın, e, bundan dolayı işte azgın olmakta vesaire. Bir de Aynı şekilde evliliğini iman ve salih amel üzerine bina etmeyip fısk üzerine bina edenlerin ikinci sınıfı neydi? Evlilik hayatında veya dünya hayatında neydi? E, nimet, üzerin, e, nimet üzerinde kalmamaları. Yani e, devamlı sıkıntı içerisinde kalmaları. Bunların da hali zaten belli. Hoşuna gitmeyen halleri huzursuzlukla, sabırsızlıkla, korku ve endişeyle karşılarlar. Bak her iki taraf, tarafta da sabırsızlık, sıkıntı ve korku ve endişe var. Fısk üzerine bina edip de, fısk üzerine, bina edip de evliliğini. Kötü bir hayat yaşayan insanın durumu zaten malum. Bu insan sabırsız olur, korku olur, endişelerle karşılar bunları. Ama aynı fısk üzerine evliliğini kurmuş ve bolluk ve rahat içinde olanda da bir sıkıntı var devamlı hayat boyu bunu çekecektir. Bu kaçınılmaz bir duygudur. Biz nice imtihar edenlerin zenginler olduklarını net bir şekilde görüyoruz nice zenginlerin boşandığını net bir şekilde görüyor. Çünkü kalpleri hiçbir zaman mutmain değil. Hep azgınlık ve şımarıklık içerisindeler. Devamlı fazlasını bekliyorlar. Devamlı fazlasını bekliyorlar. Ve bu fazlasını elde ederken de bir cihetten korku içerisindeler. Ben bunları acaba ne zaman elimden kaçıracağım? Ne zaman korkacağım? Ama kardeşler mümin böyle mi? Yani evlilik hayatını iman ve salih amel üzerine bina eden bir kimse böyle mi? Bilakis böyle değil. Bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki, müminin işine hayret doğrusu. Onun bütün işleri hayırdır. Çünkü ona sevindirecek bir şey isabet ederse şükreder. Bu onun için hayır olur. Ona bir sıkıntı isabet ederse sabreder. Bu da onun için hayır olur. Ve bu sadece mümin için söz konusudur diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonunda. Hadis Müslim'de, subhanallah zaten o... Hadisin son kısmı acayip. Son kısmı acayip. Bu sadece mümin içindir diyor. Şimdi evet kardeşler buraya kadar anlattıklarımız asıl olan şeylerdir. Şu ana kadar anlattığımız asıl olan şeylerdir. Yani mutlu e, ve huzurlu bir evlilik yaşantısı için en büyük ve en başta gelen sebep yapılan bu evliliğin iman ve salih amel üzerine kurulmasıdır. Bundan sonra zikredilecek bütün hususlar ise bu sebebin var olmasına bağlıdır. Burası da çok önemli. Peki iman ve salih amel üzerine kurulan evlilik çatısı altında nelere dikkat etmeliyiz? Hangi hususları gerçekleştirmeli? Hangi uslardan kaçınmalıyız? Birçok şey var. Ama biz bunların genel olarak önemli olanlarına değineceğiz. Çok da taf tafsilata gitmeyeceğiz. Şimdi diyorum ki kardeşler, bu zikrettiğimiz ne asıldır? Bu asıl yerine getirilirken, yani bu aslın çatısı altında ne o asıl? Evliliğin iman ve salih amel üzerine kurulması. Bu aslın çatısı altında eşlerin birbirlerine karşı olan tutumlarının, davranışlarının, Dine aykırı davranışlar olmamakla birlikte, burası çok önemli. Dine ay aykırı davranışlar olmamakla birlikte yapıcı ve kalıcı davranışlar olması gerekir. Bakın yapıcı ve kalıcı. Bir şey yapıcı olabilir. Mesela iki taraf devamlı yapıcı olabilir. Ama bu yapıcılık, kalıcılık vasfına ermezse o belli bir süre sonra gidecektir. O yüzden bu iki şeye dikkat edeceğiz şimdi. Bazı sebepler söyleyeceğiz. Bazı önemli hususlar zikredeceğiz. Bu hususların hem yapıcı hususlar hem de kalıcı hususlar olması gerekir. Mesela kardeşler, karı kocanın birbirine karşı yapması gereken, uygulaması gereken bazı e önemli davranışlar var. Ancak maalesef bunların çoğu uygulanmıyor, çoğu gözden kaçmış durumda. Mesela, bu hususların en, önemlileri, en önemlilerinden biri eşlerin birbirlerine karşı samimi ve dürüst olmaları ve birbirlerine olan sevgilerini taze tutacak uygulamalarda bulunmaları gerekir. Bak, bu çok önemli birbirlerine olan sevgileri taze tutacak uygulamalara başvurmaları gerekir. Ve bu uygulamalar aslında çok basit olmakla birlikte çok değerli uygulamalardır. Ama maalesef insanların çoğunun gözünden kaçıyor bu. Mesela eşine mesela bu uygulamalardan bir tanesini örnek verelim. Mesela eşine karşı tebessümü güler yüzlü olmaya ele alalım mesela. Eşine karşı tebessüm güler yüzlü olmayı. Bu insanlar tarafından çok basit bir şey görülebilir. Halbuki bu çok ince bir teferruat olmakla beraber çok değerlidir. Güler yüzlü olmak çok güzel bir davranıştır. Mesela adam akşama kadar basit bir örnek yani. Mesela adam adamın adamın biri mesela. Akşama kadar işte çalışıyor. O yorgunlukla eve geldiğinde hanımı ona kapıda böyle bir güler yüzle karşılaması o adamın bütün yorgunluğunu alır. Bütün yorgunluğunu alır sultanla bu şekildedir. Bak Salih'a bir mümin kadın olsun karşında. Sen akşama kadar tut çalış. İşin ne olursa olsun yorul, terle veya o gün birisiyle tartışmışsın, stres içerisindesin. Akşam hanımın sana güler yüzle kapıyı açsın, vallahi o bütün yorgunluğun üzerinden gider demiyorum. Çünkü bu hissi bir şey. Ama manevi olarak o yorgunluğun üzerinden gitmiş gibi hissedersin. Açacak sana saliha nur yüzlü bir, bir kadın. Sana kapıyı açıyor ve tüm samimiyetiyle sana gülüyor. Ve bunu sırf Allah için yapıyor, seni sevdiği için yapıyor. Sana samimi bir yüz ifadesiyle kapıyı açıyor. Bu erkeği o günün bütün yorgunluğunu, o gün yaşadığı stresi, moral bozukluğunu unuttur veya hafif unutturur veya hafifletir. Bu çok basit bir fiil olmakla birlikte çok değerli bir davranıştır kardeşler. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Mesela tersi de söz konusudur. Yani tersi de aynı şekildedir. Kadın akşama kadar ev işinde çalışıyor. Akşam bir gül alıp getirsen, kapıda versen o gün kadın bütün yorgunluğunu unutur. Bunlar çok ince de detaylardır aslında. Ama bununla beraber çok basittir ve bununla beraber çok önemlidir. Kadın, yapı itibariyle çok basit yapılabilecek, ancak önemli olan küçük şeylerle mutlu olmaya meyilli olarak yaratılmıştır kadın genelde. Mesela kadın sabah akşam ev işlerinde koşturuyor, temizlik yapar, işte yemek yapar, çamaşır bulaşık, bir sürü şeylerle uğraşır. Hatta kardeşler öyle ki bakın düşünün, çok ince bir Teferruat daha var burada. Şer'i olarak pis sayılan ve örfi olarak da pis sayılan şeylerle bile uğraşmak zorunda kalıyor kadın evde. Yani düşün kadın o haliyeti, ruhiyesini. Ve sen ona kapıda bir gül at uzatıyorsun. Hepsini unutuyor orada. Bak ne diyorum. Bazen kadın evinde hem şer'i olarak pis sayılan hem de örfi olarak pis sayılan şeylerle uğraşmak zorunda kalıyor. Erkek bunu kolay kolay düşünmez işte. Kadın evde yatıyor diye zanneder genelde. Ve işte ben akşama kadar çalışıyorum, kadın evde ne yapıyor ki? Genelde böyle düşünür erkekler. Bu çok yanlış. Bak, neden dedim hem şer'i hem de örfi pis şeylerle uğraşmak zorunda kalıyor kadın? Mesela bazı şeyler vardır örfen temizdir. Ee, bazı şeyler vardır örf e, şer'an e, temizdir, örfen pistir. Bazı şeyler vardır hem örfen hem de şer'an temizdir. Bazı şeyler vardır hem şer'an pistir hem de örfen pistir. İşte bu en ağrı hem şeran hem de örfen pis olması ve kadın bazen bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor evde. Mesela örnek vereyim. Toprağa düşün. Şimdi bir insan gelse bir avuç toprak alsa senin evine serpse. Gelen bir kişi, ilk kişi bu eve ne der? Pisler, doğru mu? Ama bu örfen pistir. Halbuki şeran toprak pis midir? Değildir. Bilakis toprakla biz temin alıyoruz. Değil mi? Bir böyle durum var. Bir de hem örfen hem de şeran pis olan şeyler var. Kadın bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Mesela çocuk bebek mesela aylarca altına pisliyor. Düşün. Ve bu, bu kadın hiç tereddüt etmeden sırf evladı temiz olsun, ağlamasın, rahatsız olmasın diye hiç tereddüt etmeden o pisliği elleriyle temizliyor. Bazen elleri istem dışı olarak bulaşma, bulaştırmak zorunda kalıyor oraya temizlerken. Bu çocuğun bu pisliği hem şeran hem de örfen pistir. Ama gel gör ki kadın sırf rahmetinden dolayı yani çocuğuna olan o merhametinden dolayı temiz olsun, ağlamasın vesaire işte altı pişik olmasın her neyse elleriyle temizliyor. Bu pislik bu kadına bak. Bu şer'an ve örfen olan örfen pis olan bu şey. Bu anne zati itibariyle kerih geliyor tamam. Çünkü o bir pislik. Yani herkes fıtrat olarak bundan e, fıtrat bundan nefret eder. Ama zati itibariyle kadın bunu kerih görüyor. Gayri itibariyle ise bu pisliği hoş görüyor gayri itibariyle. Yani mesela bilirsiniz ehl-i sünnette bir husus hakkında bazen sevgi ve buz birleşebilir. Bu ehl-i sünnetin akidesindedir. Bizimle mutezile arasında fark vardır. Mesela ne gibi? ilacı düşün, ilaç. İlaç sana tadı itibariyle, zatı itibariyle pistir doktorun verdi. Ama gayri itibariyle nedir o gayrısı? Yani senin sonucunda bir şifa bulman, şifana vesile olması. Gayri itibariyle sana nedir? Gayri itibariyle temizdir. Değil mi? Bak ilaç bir cihetiyle sana kerih geldi bir cihetiyle hoş geldi. Mesela bu e, fasık olan bir mümin için. Mesela diyelim karşında fasık olan bir mümin var. Ehli sünnette bu kişide sevgi ve buz birleşir. O adamın içerisinde bulunduğu imanı, Müslüman olmasını seversin ama işlediği fıskı ne yaparsın? Kerih görürsün. İşte bu kadına yani bu pislik zatı itibariyle kendisine kerih Kötü geliyor ancak gayri itibariyle yani çocuğun temizlenmesi, rahatsızlık duymaması itibariyle hoş ve güzel geliyor. Yani kadın bu durumda. Bakın kardeşler bunları şunun için söyledim. İşte bu kadın var ya bu, bu türlü şeyleri yaşayan. Akşama kadar ev işleriyle uğraşmış, evi temizlemiş, yemek yapmış, çamaşırla, bulaşıkla uğraşmış. Bazen günde iki defa, üç defa çocuğun altını temizlemeyle uğraşmış. Bütün o stres ve yorgunlukla sana kapıyı açıyor. Bütün o stres ve yorgunlukla belki sen onun yaşadığı stres ve yorgunluğunun hiçbirisinin farkında bile değilsin ki erkeklerin çoğu böyledir zaten. O bütün o stres ve yorgunlukla sana kapıyı açıyor. Sen kendisine kapıda bir çiçek, bir gül uzatıyorsun. Onun bütün o stres ve yorgunluğunu unutturu unutturuyorsun. Bakın Subhanallah o kadın seni kapıda güzel karşılamasıyla sen iş yorgunluğunu unutuyorsun. Kadın da senin ona bir gül hediye olarak getirip kapıda vermenle evdeki iş yorgunluğunu stresini çocuklara bakmak her neyse bunları unutuyor. Bak daha kapı ağzında, kapı ağzında. Her iki taraf da günün stres ve yorgunluklarını bırakıp kapı ağzında bırakıp içeri giriyorlar. Bu Allah'ın nimeti. Ama bu sadece İslam ve salih amel üzerine kurulmuş bir evlilikte var. Çünkü ancak bu samimiyet, ancak Allah için yapılan evliliklerde yaşanır. Bir kadın kocasına niçin gülsün ki? İki sebepten bir tanesi değil mi? Ya ona aşık olduğu için seviyor ya da Allah için güler. Aşk biterse ne olur? Fasık olan evliliklerde aşk biterse ne olur? Aşk üzerine bina etmişti ve evliliği çöker. Ama bak iman üzerine kurulan evlilikte aşk çökse bile bitse bile onu tutan bir temel daha var. Ne o? O evliliğin Allah için olması. İşte fark bu. Yani dediğim gibi düşün kapıda hediye olarak getirdiğin bir gül onu o günkü bütün stresi unutturuyor. Onun da sana kapıyı açarken gülmesi o gün senin bütün yorgunluğunu stresini unutturuyor. Ve kapıda bırakıyorsunuz her şeyi ve içeri giriyorsunuz. İşte bu Allah'ın nimeti. Şimdi anlıyor muyuz kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebessüm etmen dahi sadakadır sözünün ne kadar doğru ve önemli bir söz olduğunu, tebessümün ne kadar önemli olduğunu. Ancak tabi maalesef bunların hiçbirisi dikkat edilmiyor. Yine mesela güzel sözler söylemek de bu şekildedir. Güzel sözler. Kiş, kişinin hanımına veya işte hanımın kocasına, işte mesela ne bileyim, seni seviyorum, aşkım, sevgilim, güzelim gibi sözler söylemesi her iki tarafın da hoşuna gider. Bu fıtriyedir. Bu maalesef kardeşler tarafından ya çok nadiren ya da hiç uygulanmayan bir durumdur. Ya da işte nedir, i̇şte cici mayları diyoruz biz genelde ona. Cicim ayları dediğimiz evliliğin ilk aylarında söyleniyor bu genelde. Belli bir süre sonra da ile terk ediliyor. Ya da çok nadiren söyleniyor. Halbuki terk edilmemesi lazım bunların. Şimdi insanlar genelde bu tür sözleri çeşitli sebeplerle söylemiyorlar eşlerine karşı. Genelde güzel sözleri çeşitli sebeplerle söylemiyorlar. Hepsinin sebebi aynı değil. En büyük sebeplerden bir tanesi mesela nedir? İşte yaşadığı ailede bunu görmemesi ana babada. Bakıyor annesinin babasına hiçbir zaman öyle bir söz söylediğini duymamış. Veya babasının annesine öyle bir söz söylediğini duymamış. Bu olabiliyor. En büyük sebeplerden bir tanesi bu. Veya işte ne bileyim yaşadığı ailede, çevrede bu tür insanlarla pek oturup kalkmaması. Yani kısacası içerisinde bulunduğu öf adet sebebiyle bu tür sözler söylemekten çekinip utanıyor bazı insanlar genelde. Bir de bazen yapı itibariyle bazı insanlar bu tür sözleri... Evin erkeklik reisine veya evin reislik konumuna halal getirmek olarak görüyorlar bazı erkekler. Adam diyor ki mesela ya hocam vallahi diyor bir türlü söyleyemiyorum çıkmıyor ağzımdan diyor. Yani bunu erkekliğe bir halal getirme olarak görüyorlar maalesef. Girelim. Ağzından çay yediremiyor bu ağzından çıkmıyor diyor. Halbuki adam var ya nefsini yenip bunu bir kere söyleyebilse devamı gelecek. Mesela özellikle bizim doğu tarafında bu çok az uygulanıyor. Mesela ben doğulu olduğum için biliyorum yani zaman zaman tam İstanbul'da doğduk büyüdük ama yani zaman zaman gidiyoruz oraya. Görüyorum yani bu hayatta söyletemezsin. Söyleyemez. Çok ağır bir şey geliyor ona. Yani desen ki şu koca kayayı kaldır ona o kadar ağır gelmez. Ama bu çok daha ağır geliyor insanlara. Maalesef. Halbuki bir kere nefsini yenip bunu söylese devamı gelecek. İşte ben mesela bundan iki hafta önce falan Azerbaycan'daydım. Orada kardeşlerin yanına gitmiştim. Mesela oradaki Selefi kardeşlerin maalesef çoğunda var bu sıkıntı. Çoğunda var bu sıkıntı. Hatta Azerbaycan'a gitmeden birkaç gün önce yanına gideceğim kardeşle internet aracılığıyla muhabbet ediyorduk. Evlilik meseleleriyle alakalı küçük bir nasihat ediyordum kendisine. Dedi ki ya ahi böyle şeyler bizde yok falan diyordu bana. Dedim ki kendisine bak ahi bana söz vereceksin dedim. Yarın bir tane kırmızı gül alıp hanımına vereceksin ve verirken de aşkım seni seviyorum diyeceksin dedim. Zorla söz aldım ondan. O da bana bu sözü verdi. Bir dahaki görüşmemizde kendisine sordum verdin mi dedi. Dedi ki verdim akı vallahi çok da güzel oldu ya dedi. Sonra Azerbaycan'a gittiğimde oradaki bir kaç kardeşten söz aldım. Bakın ben buradan gittikten sonra hepiniz birer tane gül alıp hanımlarınıza götüreceksiniz diye söz aldım. Hepsi de söz verdiler elhamdülillah ama bilmiyorum tam olarak şimdi verdiler mi vermediler mi bu sözü bana verdiler ama uyguladılar mı uygulamadılar mı bilmiyorum tamam bu bazı bölgelerde veya bazı kişiler tarafından utandıkları veya işte ne bileyim başka sebeplerden dolayı yapılamıyor ama işte bunları aşmak lazım özellikle bu evliliğin ilk yıllarında bu yapılırsa bunun devamı gelir ama belli bir süre yapmadığın zaman biraz dönmek zor olur buna mesela tamam örfen bazı şeyler insanlarda oturmamış olabilir ancak örfe bak bu çok önemli bir ince detaydır. Örfe iki yönlü bakılır. Örfe iki yönlü bakılır. ehl Sünnet genel anlamıyla tabi bunun tafsilatları var. Özellikle bu fıkıh usulünün konusudur daha çok da. Ama genel böyle özlü olarak ve muhtasar olarak ve tafsilatına inmeden e, anlatacağım. Örfe iki yönlü bakılır. Şimdi insanlar dedim ya örften dolayı bazı doğru olan veya yapılması gereken şeyleri yapamıyorlar. Bu kısmen doğru ve kısmen yanlış. Bu, bunun ölçüsü nedir? Şudur. Şimdi ör, örfe iki yönlü bakılır. Önce örfün şerate muhalif veya daha evla olana muhalif olup olmadığına bakılır. Yani şer'i bir davranış veya bazı sözler var, bazı uygulamalar var örfü olarak. Bunlara iki yönlü bakılır. Ya tutarsın ne yaparsın? Öncelikle bu örfün bu örfün şerate muhalif veya daha evla olana muhalif olup olmadığına bakılır. Eğer bu örf, örf muhalifse tersse bu örfe itibar edilmez. Yani bu örf şeraate dine tersse itibar edilmez istediğin kadar o senin örfünden olsun onu terk edeceksin. Mesela özellikle işte dediğim gibi bizim doğu tarafında babalar babalar kendi babalarının yanında çocuklarını sevmezler. Asla öpmezler bu çok ayıptır. Bizim doğuda böyledir. Hatta bizim doğuda kıssa anlatılırlar. Tabii bu kıssa doğru değil de mübalağa babından. Adamın birisi babasıyla beraber oturuyor. Kendi bir ateş yakmışlar ısınıyorlar. Çocuğu ateşe giderken baba Utancından ço çocuğunu kurtaramamış. Ve düşmüşte ateşe yanmış. Yani böyle kıssalar anlatıyorlar. Bunu niçin anlatıyorlar biliyor musun? Babanın, kendi babasının yanında çocuğunu sevmenin ayıp olduğunu tehditlemek için bu tür kıssalar dahi anlatmışlar zamanında. Düşün. Subhanallah. Bak bunu bana bir zaman annem anlattı biliyor musun? Bu kıssayı anlattı bana. Ben hatırlıyorum. Kendi annemden hatırlıyorum. Ancak bu sünnete kısmen muhalif bir davranıştır. Yani mesela çocuğunu sevmeme, öpmeme bu sünnete kısmen mukaliftir. Çocukların hiç öpmediğini söyleyen sahabeye karşı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bak, biz bunu asla anlıyoruz ki bugün doğuda bir babanın kendi babasının yanında çocuğuna merhamet edip onu kucaklamaması onu sevmemesi, öpmemesi kısmen sünnete muhalif bir davranıştır. İşte bu bizim örftendir o yüzden yapamıyorum şeklindeki tutumların hepsi eğer sünnete muhalif olan tutumlarsa bunlar terk edilir. Örf ne olursa olsun. Tabii masrahtı takdir ederek o da işin ayrı bir boyutu. Bu, ör, bu birinci kısım. Bir de şerate ters olmayan bazı örfi şeyler de vardır ki bunlar da maslahata göre takdir edilir. Yani bazı örfü şeyler vardır bu şerate muhalif değildir. Bunları yapacaksın mı yapmayacaksın mı? Burada ne mutlak olarak yapman gerekir deriz ne de mutlak olarak yapmaman gerekir deriz. O anki duruma, zamana, mekana göre maslahatı takdir ederek hareket edersin orada. O yüzden kardeşler yani bu türlü ee, şeyler ya işte bizim örfte işte kadına güzel söz söylemezsin, çiçek almazsın bunlar aslında hoş davranışlar değil. Bilakis eşlerimizde bu türlü muamelelerle muamele etmemiz gerekir. Bu kadın için de söz konusu? Kadın da aynı şeyi söyleyecek eşine karşı. Yani tabir sahihse bu evri, ev, evliliğe günümüz tabiriyle romantizm katmaktır. Bu romantizmi, romantizmi katmamız gerekir. Bak subhanallah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Ayşe, müminlerin anası radıyallahu anh'a kendisi bir bardaktan içiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun ağzının değdiği yere ağzını getirip içiyor. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahi bu davranışında öyle ince ve hoş ayrıntılar mesajlar var ki. Tabir sahilse az önce de söylediğim gibi bu günümüz ismiyle, günümüz ismiyle evliliğe romantizm katmaktır Resulullah'ın bu durumu. Resulullah'ın bu tavrı. Ya siz işte bunu romantizm değil de başka bir isimle isimlendirebilirsiniz. Çok önemli değil. La muşahhatı fil istilah. Ayşe radiyallahu'nun fıkhına bakın subhanallah. Ayşe radiyallahu'nun fıkhı. Burada başka bir şey de gündeme geliyor. Tamam o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili. O insanların en hayırlılarından neyi ne, nerede nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Ama burada özellikle Ayşe radıyallahu anh'ın da fıkhına örnek var. Ayşe radıyallahu anh fıkhına baktığımızda bir ko koca kara arasındaki bu özel ne bu özel durumu bizlere ümmeten naklediyor Ayşe radıyallahu anh. Neden? Neden biliyor musunuz kardeşler? Lekad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Sizin için Allah Resulü'nde en güzel sizin için Allah Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Bundan dolayı bunun bilincinde radıyallahu anha. Burada bize bir mesaj vermek istiyor aslında Ayşe radıyallahu anh. Ne alaka şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh içtiği yerden içmişti. Ayşe radıyallahu anh buna bunu haber veriyor. Birçok sebepten dolayı. Bunlardan bir tanesi de bu Ayşe Resulullah'ın o fiili bir misaldir. Bunun gibi birçok şey var. Bu sadece misallerden birini Resulullah gerçekleştirmiş. Ve Ayşe radıyallahu anh bunu ümmete naklediyor. Çünkü o bizim için en güzel örnektir. O yaptıysa sadece bir misaldir. Yani bu gibi şeylerin yaşanması gerektiğine dikkat çekmek istiyor Ayşe radıyallahu anh. Bunlar bu türlü şeyler muhabbet karı koca arasında muhabbeti arttıracak davranışlardır kardeşler. Bunlar çok basitmiş gibi görülmekle birlikte çok ince ayrıntılardır. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekir. Yani çok şey değil bunlar. Bilakis yapılması çok basit ama büyük önem taşıyan şeylerdir. Ha tabii burada dengeyi de sağlamak çok önemlidir. Dengeyi de sağlamak çok önemlidir. Mesela hanımına işte ikide bir aşkım, sevgilim gibi güzel sözler söylersen her iki günde bir, üç günde bir çiçek getirirsen belli bir süre sonra kıymeti de kalmaz. Belli bir süre sonra normalleşir bu. Sıradan bir şey haline gelir. Burada dengeyi e, yakalamak lazım. Yani sen her gün tutup bir gül getirsen belli bir süre sonra normalleşir. Çünkü bilecek ki sen yarın yine getireceğini bilecek. Yani o önceden psikolojik olarak ona hazırlanmış zaten. Çok bir şey ifade etmeyecek. Tabiri sayısı sürpriz olma boyutu kaçacak. Devamlı sevgilim aşkım dersen ismini söylemişsin söylüyor musun gibi normalleşecek ona. Burada da dengeyi sağlamak lazım. Ama bunu bak arada, arada bir yapın. Mesela nadiren yapın. Söylerken Ondan sonra bunu yaparken de veya bu, sözü, bu sözleri söylerken de eşinizin yüzüne bakın nasıl da hoşuna gittiğini anlarsınız. Gözlerinin içini güldüğün, gözlerin içinin güldüğünü hemen fark edersiniz. Dediğim gibi dengeli olmak lazım, yerine göre davranmak lazım kardeşler. Mesela bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Yeri geldiğinde kafirlere karşı en büyük mücahit idi. Yeri geldiğinde de münkere karşı yüzündeki damarlar şişerdi hatta yeri geldiğinde azı dişleri görününceye kadar güler yeri geldiğinde de baba şefk şefkatiyle ölen evladı için ağlardı yine yeri geldiğinde ise hanımıyla aynı kaptan birlikte yıkanarak bak bu ince detaylar veya hanımının dudağının değdiği bardağa dudağını koyarak veyahut da işte ne bileyim hanımının kucağına başını yaslayarak veyahut da başını pencereden uzatıp biliyorsun itikaf halinde hanımına saçlarını tarattırarak veyahut da işte hanımıyla koşu yaparak vesaire vesaire Evliliğine bir sürü günümüz tabirle romantizm katardı ve her şeyi dengeliydi ama aleyhissalatü vesselamın fark bu işte. Ha tabi ki bu konuda kadınlara da çok iş düşüyor. Kadının bu konuda yaratıcı olması lazım, onun da kocasını mutlu edecek, kocasının hoşuna gidecek hal ve hareketleri yapması lazım. Yani sadece bunu erkekten beklemeyecek. Yani bu tabir sahihse bu birbirini tamamlama işidir. Bak düşünün bakın Allah Sübhanehu ve Teala ne buyuruyor? "Hunn lebasul kum ve entum lebasun Onlar sizin örtünüzdür, siz de onlar için birer örtüsünüz diyor. Bu ayette geçen libas kelimesi, Subhanallah. Genelde baktığınız zaman müfessirler, ilim ehli bunu anlatırlar ve bu lugatta da maruf bir şeydir. Libas kelimesinin delalet ettiği anlam çok geniştir. Bu libas biz Türkçe'de bunu daha çok örtü olarak çeviriyoruz. Onlar sizin örtünüzdür. Siz de onlar için birer örtüsünüz. Aslında bu libas kelimesinin Arap dili edebiyatında, fasih lügatta ve tefsir iliminde bu ayetin delalet ettiği, bu lafsın delalet ettiği anlam üzerinde ilim ehli çok duruyor. Çok geniş bir anlam içeriyor. Bu sadece cinsel anlamda zannetmeyin bunu. Bu sadece cinsel anlamda değildir. Bu birbirini tamamlama ve birbirine destek olma anlamlarına gelir bu kelime. O yüzden karşılıklı olarak eşlerin birbirini sevindirecek şeylere başvurmaları gerekir Dedi Dedik ya işte kadına da burada çok iş düşüyor. Mesela bakın kardeşler öyle, öyle bir olması gerekir ki yani durum öyle olması gerekir ki kadın adamın sabah evden çıkarken akşam tekrar dönmek için sabırsızlanmasını sağlaması gerekir kadın. İşte ölçü budur. Bir insan derse ki karı kocanın Evliliğinin, düzgün gittiğinin, güzel gittiğinin, huzurlu gittiğinin ölçüsü nedir? Vallahi en büyük ölçülerinden bir tanesi şudur kardeşler. Bu çok açık ve nettir. Eğer sabah adam evden çıkıyorsa, herhangi bir iş için, iş işindir, iş, iş alışveriş içindir, her neyse. Çıkıyorsa ve akşam eve dönmek için sabırsızlanıyorsa, evi özlüyorsa, ya ben ne zaman eve döneceğim, ne zaman akşam olacağım, olacak diye sabırsızlanıyorsa, işte o evlilik ayakta dimdik, sağlam demektir. Asıl budur Müslümanların evliliğinde. Tabi bunların hepsi yani kocanın akşam ben ne zaman eve döneceğim şeklinde sabırsızlanması, bir an önce eve gitmesinin hepsi tabi bu kadının elinde. Yani kadının bu anlamda tabir sayısıyla uyanık olması lazım. Kadın kendisini kocasına sevdirebilir, aşık edebilir. Çünkü neden? Fıtrat itibariyle erkeğin kadına meyli çoktur. Bu fıtrat itibariyledir. Kadın biraz gö gayret gösterirse yani onun... Eşi kendisine aşık olur Allah'ın izniyle. Sever onu. Mesela kadın, kadının koca, e, kocasına şer'i ölçülerde itaat etmesi, işte kocası için süslenmesi, e, kocasını etkileyecek şekilde kocasının karşına çıkması falan. Bunların hepsi erkeğin hoşuna gider. Bu fıtrattandır. Allah Subhanahu ve teala böyle yazmıştır bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kadınlar bana sevdirildi demiştir. Mesela ...bunlar maalesef çok göz ardı ediliyor ama bunlara özellikle vurgu yapmak lazım. Yani mesela ben kendim hoca olmam hasebiyle... ...en çok şikayetler bu türlü şeylerden geliyor. Bu türlü sorularla geliyor insanlar. Soruyorlar, mail yoluyla arıyorlar. Bazıları utanıyor söyleyemiyor, mail yolluyor. Bazıları mesaj atıyor, bazıları dayanamıyor, geliyor yüz yüze görüşüyor. Yani bu türlü sıkıntılar maalesef çok yaşanıyor. Mesela evliliğin cinsel noktası. Bu hususta tatmin olma evliliği ayakta tutan en önemli etkinler, etkenlerdendir. Bir Müslümanın da bu evliliği içerisinde, yani bir Müslümanın bunu, işin cinsel boyutunu evliliği içerisinde yani doyasıya yaşaması gerekir. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bu maruf olan bir şey. Yani bu göz ardı edemeyiz. Bu asıldır. Yani her iki tarafında bu en doğal hakkıdır. Bu Allah Azze ve Celle'nin kuluna bahşettiği en büyük dünya nimetlerindendir bu. Müslümanın bunu en güzel şekilde yaşayıp unutmayın olması gerekir. Çünkü Müslümanın başka bir alternatifi yok. Burası çok önemli. Müslümanın başka bir alternatifi yok bu konuda. Yani ne demek bu? Bir fasık veya biz yani biz fasık veya kafir insanlar gibi değiliz. Bunlar evinde kendi hanımından veya hanımı kocasından tatmin olamadıklarında bunların alternatifleri var. Çıkıp dışarıya fuhuş yoluyla mesela kendilerini tatmin etmeye başvurabilirler. Ama Müslüman böyle değil ki alternatifi yok. Alternatif vermiş Allah subhanahu Wa Taala ikinci üçüncü evliliği yapar. Onda da bir sürü şartları var, adalet var vesaire, bir sürü durum söz konusu. Yani bizim e, biz fazsik insanlar gibi değiliz. Alternatif yok. İşte bu yüzden bunu kendi evinde doyasıya yaşayacak ki Müslüman gözü dışarıda kalmasın. İşte dediğim gibi burada kadına çok iş düşüyor. Tabii ki kocaya da iş düşüyor. Mesela bu an bu bu hususta mesela kadının Kocasıyla ilgilenmesi gerekir. Çünkü evliliğin cinsel boyutu evliliğin kendisi için yapıldığı en önemli iki husustan bir tanesidir. Bak bizim alimlerimizin koyduğu, Müslüman için söylüyorum. Alimlerimizin koyduğu, ortaya koyduğu ve kitaplarda belirttiği, kitapların genel siyak, siyakına bakarsan alimlerin en özellikle vurguladığı iki şey vardır. Evli, bu, bunlardan bir tanesi evliliğin cinsel boyutu. Bu cinsel boyutu evliliğin kendisi için yapıldığı en önemli iki husustan bir tanesidir. Bunuyla, bunu hakkıyla yaşamadığı zaman evlilikte huzursuzluklar, sıkıntılar meydana gelebilir. İşte dediğim gibi burada kadına çok iş düşüyor. Erkeğin fıtratı sebebiyle kadına olan meylini fırsat bilip bunu iyi değerlendirmesi gerekir. Mesela en bastından kocası kocası için süslenmesi olsun, işte güzel kokular sürünmesi olsun. Onu etkileyecek elbiseler giymesi, makyaj yapması vesaire. Mesela Müslümanlar bunlara genelde hiç dikkat etmiyor. Fasık insanlar da bunları kendi evlerinde uyguluyor olabilirler ama neden? Fıskları sebebiyle hiçbir zaman tatmin olamıyorlar. Olamadıkları için de fuş yoluyla kendilerini tatmin ediyorlar ama Müslümanın alternatifi yok. Bunları kendi dünyasında, kendi ailesi içerisinde yaşayacak ki bunun şartı dine muhalif olmayan Tabir sayısı fantaziler olması gerekir bunlar. Bu da işin ayrı boyutu. Bunu yaşayacak ki gözü dışarıda olmayacak. Koca karısından bunları yaşadığı zaman kar, karısına olan bağlılığı artar. Bak, bu kadının da lehinedir bir, bir cehetten. Ya tabii e, şunu da söyleyeyim şimdi romantizmi mesela yaşayış şekillerinin ispiidir. Herkes hoş ve uygun gördüğü ancak şerate muhalif olmadığı müddetçe dilediği şekilde gerçekleştirir, yaşar. Dediğim gibi bu sadece kadın cihetinden olmayacak. Erkeğin de buna uygun hareket etmesi gerekir. kadının da bunu yaşaması gerekir. Bunlar ikisinin de en doğal hakkıdır. Mesela çok basit bir örnek. Az önce de buna biraz değindim. Kadın akşama kadar ev işiyle uğraşmış. Yem, yemek yapmış. Ok, yemek kokuları üzerine sinmiş. Erkek de aynı şekilde iş yorgunluğu, iş yorgunluğu var. İşte terlemiş eve vesaire gelmiş. Her iki taraf da gece bu halde uyuyabiliyorlar. Bu halde yatabiliyorlar. Bu tip karşılıklı muameleden çok bir şey bekleyemezsin. Yani mesela sen erkek olarak en basit. Sen erkek olarak tut. Eşinin giymesini istediğin, seni etkileyecek bir gişal hediye et. Çok basit. Her şeyi kadından da beklemeyeceksin dedin ya. Hep kadından beklemeyeceksin. Yani bu davranışın hem o kadının... Yani senin ona bir hediye alman, güzel bir elbise alman, onu görmek istediğin gibi şekilde tutup bir elbise alman. Bu kadın da çok hoşuna gider hem de sana karşı süslenme hevesini isteğini arttırır. Senin için süslenmeye güzel görünme isteğini daha çok tetikler bu tabir sayesinde. Hem bu say sayda hanımını tam istediğin gibi görme şansını elde edersin. Çünkü bazen e, zevkler de farklı farklıdır. Hanımın tuttuğu bir giysi hoşuna giden senin hoşuna gitmeyebilir. Sen hanımı görmek istediğin şekilde tutarsın bir elbise hediye alırsın. Bu da senin lehinedir ve kadının da hoşuna gider ve sana karşı olan süslenme hevesini arttırır. Ya bu anlamda tabir sayesinde Müslüman uyanık olması lazım. Kadın da tutup kocasının istediği, kocasının giymesini istediği bir elbiseyi seçebilir, ona hediye alabilir. Saçını, sakalını kendisi tarayıp düzeltebilir. Bunların hepsi karşılıklı sevgiyi, muhabbeti, samimiyeti arttıran davranışlardır. Yani dediğim gibi şeriate muhalif olmadığı müddetçe fantezileri doya doya yaşamak gerekir. Bu Müslüman da olması lazım. E, tabii kardeşler şuna da vurgu yapacağız. Yani evliliğin bu cinsel, şunu da söyleyeyim öncelikle, evliliğin bu cinsel anlamdaki boyutu özel olarak ders olarak işlenmesi gerekir. Yani burası tam olarak yeri değil. Bu sadece sebeplerden bir tanesi olduğu babından. Ve en önemli iki sebepten biri olduğu için buna biraz... Durduk üzerinde. Ama evliliğin bu cinsel anlamı noktasında özel ders işlenmesi gerekir. İnşallah özel olarak tabii ki cinsellik meseleleriyle alakalı bir ders yapmaya niyetimiz var tabi. Çünkü özellikle bu konuda maalesef cehalet had safhada. Birçok eksikler ve yanlışlar yapılıyor. Bu sebepler her iki tarafta mutsuz oluyor, mutmain olamıyorlar. Bu konuda mutlu olabilmek için dikkat edilmesi, uygulanması gereken ince ayrıntılar var. Maalesef bu ayrıntılar kimi zaman cehaletten olsun, kimi zaman önemsiz zannetmekten, kimi zaman hiç önemsememekten vesaire yerine getirilmediği için tatmin olamama var. Bu da gözün dışarıda olmasına hatta bazen boşanmalara kadar gitmesine sebep oluyor. İnşallah bununla da alakalı bir ders yaparız yakında. Ama kardeşler bütün bunlar bir yanı. Bu anlattıklarımız bir yanı. Dersin en başına dönecek olursak evlilikteki mutluluğun sırrı her şeyden önce dediğimiz gibi iman ve salih amel üzerine bina edilen bir evlilikte yatıyor. Bütün evliliğin sırrı burada kardeşler. Mutlu bir evliliğin. Çünkü evlilik bunun üzerine kurulursa karşılıklı ha haklar da riayet edilmiş olur. Şimdi biz burada tutup kadının haklarını, kocanın haklarını saysak çok uzar. Ama muhtesar olarak şöyle bir ölçü versek desek ki evlilik salih ve e iman ve salih amel üzerine kurulursa karşılıklı olarak zaten de zaten karşılıklı olarak haklar riayet edilmiş olur. Çünkü iman ve salih amelin içerisinde ne var? Karşılıklı haklara riayet etme var. İşte evlilik karşı bunun üzerine kurulursa böylece sıkıntılar yaşanmamış ve giderilmiş olur. O yüzden kardeşler evlilikte manevi boyutu devamlı aktif tutmak gerekir. Bak, manevi boyutu yaşamak gerekir demiyorum. İkisi arasında fark var. Kişi manevi boyutu yaşaması ayrıdır. Bir de onu devamlı tazelemesi yani bir şeyler katması bu da farklıdır. İşte bunu e, aktif tutmak gerekir. Bakın şimdi kardeşler. Burasını anlamak için size yani bu manevi boyutu aktif tutulmasıyla alakalı e, burasını anlamak için size anlatılmasını önemli gördüğüm bir, bir şey tasavvur ettirmeye çalışacağım inşallah. Şimdi kardeşler genelde evliliğin ilk aylarında, ilk yıllarında Bakın e, ilk yıllarında daha he, işte heyecan taze olduğu için günler vakitler güzel geçer. Biz buna işte Türkçe'de daha çok halk kendi arasında cicim ayları der. Ama bu evlilikler birkaç sene sonra baktığımızda genelde sıkıcı, sıkıcı olmaya başlayabiliyor. Veya yaşadığı evlilik hayatı çok sıradan basit normal bir hayat haline dönüşüyor. Hatta öyle ki. Adam kendi dünyasında diyor ki ya bu evlilik olsa da aynı, olmasa da aynı. Çok bir önemi yok. Bu hale dönüşebiliyor bazı insanlarda. Bakın bütün bunlar neden biliyor musunuz kardeşler? Şundan dolayı. Çünkü evliliğin bir boyutunun asıl olan diğer boyutundan daha ağır bastığı için. Evliliğin bir boyutunun diğer boyutu ki bu diğer boyutu asıl olan boyut ondan daha ağır bastığı için. Bu ne demek? Bakın bu cümle ne, ne kastediyorum? Şu demek. Şimdi evlilik genel olarak iki şey üzerine kurulur insanlar tarafından. Bazılarında bir kısmı var diğeri yok. Bazılarında diğeri var diğeri yok. Bazılarında da her ikisi yok. Bazılarında da her ikisi var. Yani böyle e, çeşitli. Ama asıl olarak evlilik genelde şunun için kuruluyor. Ya nefis ve şehvet için ya da Allah için manevi boyut. Şimdi fısk üzerine kurulmuş evliliklerde genelde ne için kuruluyor bu evlilikler? Sadece şehvet boyutu ön planda tutulup sadece bunun için evleniyor insanlar. Yani evliliğin temeli bunun üzerine atılmış. Evlilik bu temel üzerine atılmış. Belli bir süre sonra bu temel yıkılırsa ne olacak? Evlilik yok olup gidecek. Neden? Sebep ne? Çünkü üzerine temel üzerine bina ettiği o temel yıkılmış. Neydi tek bir temel? Şehvet. Cinsel sebeple tek tek sebebi bu. O yüzden bakıyoruz fısk üzerine kurulmuş evliliklerde çoğu insan hep mutluluğu belli bir süre sonra dışarıda aramaya çalışır. Neden? Çünkü temel ettiği temel üzerine bina ettiği o şey kendi ailesi içerisinde normalleşmeye başlamış artık. Sıradan bir şey o haline gelmeye başlamış. E, i̇nsanoğlu hep değişini ister, arıyor. Ama bak Müslüman evlilikte böyle mi değil? İkinci boyutuna baktığımızda şu: Ya da insan ki bu Müslümanların geneli bu şekildedir ve böyle olması lazım. Müslümanlardan kastım imanı güçlü olanlardan bahsediyorum tabi. Genelde bunlar evlilik ve e, pardon Allah için ve e, ne için evlenirler? Ee, evet. Cinsel anlamda da ne yapmak? Ee, rahat olup harama düşmemek. Bu ikisi üzerine evlenir. Yani der ki benim saliha bir hanımım olsun. Onunla tutayım. Ee, Allah'ın dinini yaşayayım. O bana destek olsun. Ben ona destek olayım. Allah için evlenir. İşte bakar evlilik Resulullah'ın ee, hadislerine, ayetlere bakıyor. Evliliğin önemi. Allah için tutuyor, evl evleniyor. Niyetinde işte Resulullah'ın de çoğalsın. Bu Allah için olan boyutu. Bir de ne boyutu var? İşte ben bu hanımımla Birlikte olayım ki ne dışarıda haramlara düşmeyeyim. Şimdi bak, evliliğini bu iki asıl üzerine bina eden bir insan, bir Müslüman düşün. Şayet bu Müslümanın evliliğini bina ettiği temel kaç tane? İki tane. Bir tanesi asıl, en asıl temel o da ne? Allah için olmasın. Şimdi bu temellerden bir tanesi yıkılsa, ki bu hangi temel diyelim? Cinsel anlamdaki. O temel yıkılsa bak yine onu ayakta tutacak bir temel var. O da ne? Allah için olmaz. İşte o yüzden Müslüman eğer bu iki temel üzerine evliliğini bina ederse Allah'ın izniyle bir tanesi çökse bile diğer asıl sabit kaldığı için o evlilik bir şekilde ayakta duracaktır. Çünkü fasıklar evliliklerini bina ettikleri o Şehvet üzerine kurdukları o temel yıkılır yıkan, yıkılmaz iki şeyle karşılaşıyorlar bunlar. Ya boşanıyorlar ya da aldatma yoluyla ne yapıyorlar kendilerini? Tatmin etmeye çalışıyorlar. Ancak manevi boyut ayakta tutulursa, manevi boyut devamlı aktif halde olursa işte bu kadının veya erkeğin ya işte bu evlilik artık monoton bir evliliktir, monoton bir hayattır anlayışına engel olur. Hatta belki hiç düşünmezler bile bunu. Akıllarının ucundan bile geçmez. İşte bu manevi boyutu aktif tutmak için birçok şey yapılabilir. Bu da ayrı bir şey. Tamam manevi boyutu aktif tutacağız ama ne yapmamız gerekir? Birçok şey yapmak gerekir. Mesela bu manevi boyutu ayakta tutmanın en önemli noktalarından bir tanesi eşlerin birbirlerine karşı manevi boyutları gözetlemeleridir. Maalesef en çok dikkat edilmeyen şeylerden bir tanesi budur. Müslüman ailelerin içerisinde söylüyorum. Zaten fasıkları geç onlar zaten birbirlerini bu anlamda bırak. Kontrol etmelerini umurlarında bile değil. Eşi namaz kılmış, kılmamış, sabah namazına kalkmış, kalkmamış, oruçlarına dikkat etmiş umurlarında değil. Ama Müslüman içerisinde de bu pek gözetilmiyor. Yani adam yatakta sabah kalkarken ee, sırtıla dönmüş ona eliyle vuruyor sabah namazına kalk. Hanım bekliyor da hanımı onu kaldırsın. Ondan sonra önce kalksın, sonra son dakikada kendi kalksın. <gülüyor> Böyle şeyler olursa birbirlerini gözetlemeleri gerekir. Bu manevi boyutu gözetleme çok önemlidir. Yani tabir sahibi ise birbirlerine bu konuda destek olmalarıdır. Birbirlerine karşı bu anlamda nasihat etmeleridir. Mesela birbirini gözetlemenin en önemli noktalarından bir tanesi şu. Karşılıklı devamlı nasihatlaşmak. Genelde erkek fıtrattan dolayı bunu yediremeyebilir ama Müslüman bir insanda böyle olmaması lazım. Çünkü bu işin nasihat boyutu. Kadından nasihat beklemesi lazım. Kadın da erkekten nasihat beklemesi lazım. Tam tersine. Burak nasihat almamayı, nasihat beklemesi lazım. Dini anlamda özellikle. Birbirlerini bu anlamda ne yapmaları lazım? Desteklemeleri lazım. Mesela manevi e, atmosferi işte aktif tutmanın en önemli noktalarından bir tanesi de Manevi bir değeri birlikte paylaşmaları. Bak, ilki gözetmeleriydi. Onun yaşaması gereken manevi şeyleri gözetliyorsun. Köt kötü bir duruma veya harama veya fıska düştüğünde onu uyarıyorsun. Veya onu takvalığı anlamında ne yapıyorsun? Nasihatlaşıyorsun. Bir de işin ne boyutu var? Bazı manevi değerler vardır ki din bunları birlikte paylaşmaya cevaz vermiş. Din bunları bir ibadeti birlikte paylaşmaya cevaz vermiştir. İşte bu cevaz verdi verdiği bu ibadetleri birlikte paylaşmak bu çok hoştur. Çok huzur verir insana. Birlikte mesela en basitinden yani düşün akşam evdesin. Çocuklar da var. Çocukları uyuttun. Tut mesela bir Kur'an-ı Kerim. Bir Kur'an-ı Kerim al eline. Bir sayfa hanımını okusun. Bir sayfa sen oku. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Bunu birlikte gerçekleştirebilirsin. O seni dinler. Sen onu dinlersin. Mesela birbirinize ezber verirsiniz Kur'an-ı Kerim'den. Tutar mesela e, günde 3'er ayet, 5'er ayet her neyse verirsiniz. Sen onun ezberini dinlersin. O senin ezberini dinler. Yani dinin birlikte karşılıklı e, yapabileceğin e, ibadetleri din bize birçok ibadet vermiştir bu anlamda. Yani karı koca veya işte iki arkadaş veya iki kardeş birlikte yapabileceği birçok ibadet çeşitleri var. İşte bunları birlikte yapmak insana çok huzur verir. Mesela en basitinden Hüsnü'nün Hüsnü'nün var dua kitabı. Her gün tutun bir tane veya iki günde bir, üç günde bir, bir dua ezberleyin. Akşam olunca sırayla o sana okusun ezberini, sana onu oku ezberi. Hatta senin ezberlemiş olduğun bir dua ise bile kadına söyleme onu. Çünkü der ki bu nasıl olsa ezberlemişim mesela. O cesaret kalmaz onda. Tutun birlikte ezberleyin. Mesela yani dinin bize karı kocanın birlikte yaşayacağı veya eşlerin dostların birlikte yaşayacağı birçok ibadet çeşidi var yapabilecekleri. Mesela birlikte bir kitap okumak. Seçersiniz bir kitap. Bu akideyle alakalı olur, fıkıhla alakalı olabilir, ahlakla alakalı olabilir. Birçok konu var. Tutarsınız, seçersiniz bir tane sırayla okursunuz. Mesela birlikte yaptığınız zaman bu çok huzur verir insana. Mesela işte ee, eşi işte ilim talebesi ise hanımı bir talebeymiş gibi bir şeyler öğretebilir. Bir de benim en önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi. Mesela... Manevi boyutu aktif tutma. Genelde hep soruyorlar. İşte hocam ee, hanımda işte manevi boyut zayıf. İşte beni pek dinlemiyor. Ne yapmam lazım? Ne etmem lazım? Devamlı bu türlü sorular geliyor. En çok karşılaştığım soru. Ama bunun en tesirli gördüğüm ilaçlarından bir tanesi şu. Muttaki ailelerle aile ziyaretleşmesi yapmak. Bak demeyeceksin hanımına. Hanım şurada bir tane muttaki bir kadın var. Git sana nasihat etsin veya onlara gidelim belki düzeltirsin değil. Gel onlara bir çay içmek için ziyarete gidelim. Hadi bir gezmeye gidelim şu eee aile. Muttaki kadınlarla birlikte olması ama o ziyaret edeceğin aile muttaki bir aile olacak. Çünkü kadınlar birbirlerinden çok etkilenirler. Genelde fıtrattandır bu. Baba kocasının, e, e, baba oğlundan nasihat almaz genelde. Dinlemez kolay kolay veya baba oğluna nasihat etmez. Aynı şekilde koca da e, hanımla nasihat ettiği zaman çok tesirli olmaz. Ama kadın kadına nasihat ettiği zaman çok tesirli olur. Bu sosyal yaşat, yaşantıda tecrübeyle müşahede edilen şeylerden bir tanesidir. Bu çok açık ve nettir. A, aile ziyaretleşmeleri yani Müslümanların birbirlerini ziyaret etmeleri. Hep soruyorlar hocam ne yapmalıyım diye. Ben en tesirli şeylerden bir tanesi olarak bunu görüyorum. Neden? Çünkü Allah'ın eli cemaatin, el, cemaatin elinin üzerindedir. Şeytan bir kişiye yakın iki kişiden daha uzaktır. Cemaat birliktelik çok önemlidir. İşte o aile zem, ziyaretleşmesi cemaatten bir parçadır. Mesela ee, en basit bir örnek vereyim. Mesela matematiksel basit bir örnek. Ben şimdi tek başına yürüsem... Ezan mezan okusa... Belki camiye gitmeyebilirim. Tek başımayım. Ya yorgunum morgunum eve gideyim. Veya işte aklıma gelmeyebilir... Cemaate gitmeye. Çünkü işte... E, namaz vaktini gözetlememişimdir. E, saati gözetlememişimdir. Ama bu iki kişi olsa... Senin aklına gelmese diğeri uyarabilir değil mi seni? Uyarabilir. Üç kişi olsa... Uyaran bir tane çıkması ihtimali daha çok yükselir değil mi? Dört kişi olsa daha da yükselir. Yüzde on olur diyelim. Beş kişi olsa yüzde on beş olur diyelim. Yüz kişi olsa yüzde altmış, yüzde yetmiş olur değil mi? Aralarından bir tanesinin uyarması. Yani ne kadar çok olursa ne o kadar insanlar birbirini tutar. İşte o yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kişiye yakın iki kişiden daha uzaktır. Üç kişiden daha da daha uzak olur. Anladık mı kardeşler? Bu çok önemli. O yüzden ehl sünnet öyle önem vermiştir ki cemaate âlimler aralarında tarih boyunca münakaşa etmişlerdir. Cemaatle namazın hükmü nedir diye. Hatta çok e, küçük bir grup ilim ehli tarafından söylense bile cemaate gitmeyenin namazı iptaldir diyenler bile çıkmış. Yani bu tercih edilen bir görüş veya değil bu çok önemli değil. Tercih edilip, Ben burada cemaatin önemine vurgu etme babından söylüyorum. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını... Ne yapacağım diyor? E, evini başına yıkacağım diyor. Sabah namazına gelmeyenler için. Hatta bazı alimler tartışmış bir mescitte iki cemaat yapılır mı yapılmaz mı? Yani normal cemaat namazı vakti geldi. Cemaat kıldı sonra 2-3 arkadaş mescide girdi. Bunlar bir cemaat daha yapabilirler mi? Tamamıyla ehl-i sünnet e, büyük bir kısmı e, kılınmaz demiştir. Yine büyük bir kısmı kılınır demiştir. Yani ihtilafın güçlü olduğudur. Yani burada hangisi tercih, hangisi değil bunların hiçbirisi önemli değil. Ben işin fıkhı boyutunda değilim. Cemaatin ne kadar önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. O yüzden vallahi bunu hanımından bu anlamda şikayetçi olanlar vallahi bunu denesinler Allah'ın izniyle tabi tevfik Allah'tandır. Bunun ne kadar önemli, ne kadar güzel bir yol olduğunu görecekler. Müslüman muttaki hanımlarla ziyaretleşme ve o gideceği aileye Ailenin erkeğine söylesin, hanımına desin ki o erkek, o muttaki hanımına desin ki ya buna şey yapmasın ilk etapta. Ya bak Allah'tan kork, şöyle yap, böyle yap, şu haramları terk et de demesin o kadına. O mutlaki kadın önce ona kendini bir ısındırsın, bir sevdirsin. Bu da çok önemli. O zaten onun yaşayışıyla örnek alacaktır. Genelde kadınlar ilk etapta bakışlarla daha çok ne yaparlar? Yani izleyerek daha çok nasihat alırlar. Yani karşıdaki kadının oturuş haline bakar belli bir süre sonra bu fıtrattandır aslında. Belli bir süre sonra kendi nefsiyle kıyaslamaya başlar. Ve eksiklerini görür. O kadının oturması kalkması yani e, ortada gülünç bir şey olduğu zaman kendi kahkayla gülüyor. Ama bakıyor ki o muttaki kadının gülüşü çok farklı. Bir tebessüm ediyor yüksek sesle değil çünkü bir tarafta erkekler var bunun bilincinde. Ve kendi kahkayla gülerken aynı anda o muttaki kadın hafif bir tebessüm etmesi o kahkayla gülen kadının kadına yaptığı hatanın farkına vardıracaktır ve bir anda kendini frenleyecektir ve belli bir süre sonra da onu örnek almaya başlayacaktır. Bak tabir sahi ise bu bir anlamda hayatın cilvesidir. Mesela ee, suhutta ben bunu çok yaşadım. Hangi şehin halkasında daha çok oturursan onun hareketleri kendi kendine sana sirayet ediyor. Hatta takkini düzeltmenden tut vallahi sakalını nasıl tarayacağına kadar kendi kendine farkına varmadan şey, karşındaki şehh gibi oluyorsun. Binbaz'ın bir, ta bir tane talebesi var şu an Suud'un büyük alimlerinden Şehracihi. Binbaza 30 senelik talebe yapmış. Diyorlar ki şeyini düzeltmesi şımak var ya bu örtü attığı kafasına şımağı düzeltmesi bile Binbaz'a benziyor diyorlar. Kendi kendine öyle. Mesela Şehşankı itinin ders halkasına oturan ilim talebelerine bak takkelerinin çoğu alınlarının ortasına kadar ilmiş. Farkına varmadan çünkü Şehşankı iti takkeyi öyle takıyor. Yani bu sirayet ediyor. O yüzden benim gördüğüm manevi boyutu aktif tutmanın en önemli noktalarından bir tanesi en önemli noktalarından bir tanesi manevi boyutu aktif tutmanın en önemli noktalarından bir tanesi Müslüman ailelerin birbiriyle ziyaretleşmesi. Çünkü dediğim gibi birisinin yaptığı hatayı diğeri ya sözlü olarak ne yapacaktır düzeltecektir ya da kendi Vücut diliyle düzeltecektir. Karşı tarafa örnek olacaktır. Ve bu kadınlarda daha çok olur. Çünkü kadınlar zayıf varlıklardır. Çokça bu karşı taraftan etkilenirler erkeğe göre. Ve kadınların birbirini taklit etmeleri, erkeklerin birbirini taklit etmelerinden çok daha nedir? Çok daha fazladır. Bunu biz net bir şekilde yaşıyoruz yani. Mesela e, mutlu bir evlilikte kalmanın en önemli faktörlerinden, etkenlerinden bir tanesi maalesef şiddet. Maalesef ve maalesef e, buna çok az dikkat ediliyor. O da şudur, dua etmek kardeşler, dua. Ya adam hayatı boyunca sıkıntı çekiyor, hanımından veya hanımın kocasından dua etmiyor adam ya subhanallah, dua etmiyor. Geliyor hocam ne yapayım, ne edeyim, bana böyle dedi veya böyle, şöyle aile sorun var, şöyle... Ya subhanallah hiç Allah aşkına secdede dua ettin mi Allah için samimi bir şekilde? Dua ettin mi secdede? Yapılmıyor bu. Bak bu da en önemli faktörlerden bir tanesidir. Vallahi evlilikte huzur olsun. Salih amel ve iman üzerine kurulan bu evlilikte ki huzur olur Allah'ın. Huzur olsun. Vallahi soğan ekmek yemek kafi gelir. Otur hanımınla bir ay soğan ekmek ye. Sana verdiği o manevi huzur var ya. O soğan ekmeği vallahi ee, ızgara kebap gibi hissettirir sana Allah'ın izniyle. Yani kadında manevi boyut otursun Allah'ın izniyle tam anlamıyla. Sen, senle soğan ekmeğiyle yaşamaya razı olur Allah'ın izniyle. Ha, tamam böyle kadın az mı? Az maalesef. Ya işte benim hanım muvahhid birisi, peçeli birisi. Bunlar boş şeyler. Çoğunu görüyoruz. Yani e, başlarına en ufak bir maddi sıkıntı geldiğinde kocasına karşı surat astığını veya çekip babasının evine gittiğini vesaire. İşte bu manevi boyutun aktif tutulmamasından kaynaklanıyor. Halbuki o kadında manevi boyut aktif tutulsaydı rızık verenin Allah olduğunu iman ederdi. Ve bu benim kocamdan değil Allah'tandır derdi. Ve böylece babasının evine gitmeye veya surat asmaya ihtiyaç duymazdı. İsyan etmeye ihtiyaç duymazdı. İsim vermeyeceğim. Vallahi benim bir arkadaşın hanımı var. Subhanallah. Öyle muttaki bir kadın ki. Ben çevremde ondan daha çok maddi zorluk çeken birisini görmedim. Ya Allah'ım da olsun son böyle 3-5 ay daha iyi de. Ama yıllarca çekti. Hatta sokakta kalma durumuna geldi kadın. Sırf dini yüzünden. Kocası bir dönem geldi askere gitti. Kadın tek başına. Neler çekti. Ama kadın... Allah'ın izniyle kocasıyla öyle e, manevi evlilik yaşıyorlar ki kadın hiçbir zaman isyan etmedi ve hiçbir zaman e, tutup babasının evine gitme kocasına surat asma Bir, e, bilakis birbirine daha çok bağlandılar. Neden? Çünkü kadında manevi boyut oturmuş kocası bunu buna vesile olmuş. O da kocasına vesile olmuş aynı şekilde. Hatta Burak kadın kocasından daha sağlamdı man, e, manevi boyutta. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ne kadınlar görüyoruz biz? Kocası eve ekmek getirmesin iki gün hemen evi terk eder veya surat asar yani huzursuzluk olur vesaire. Bunların hepsinin sebebi vurguluyorum manevi boyutun aktif tutulmaması. Ölçü nedir dedik? Akşam eve çıktığında kadın kocasını özlüyorsa, koca da kadını özlüyorsa o zaman o evlilik sağlamdır. O evlilik değerini yitirmemiştir. O evlilik Allah'ın izniyle devam edecek demektir. Tabi çok uzatmayacağım. Ee, birkaç daha şey söylemek istiyorum. Birkaç, birkaç şey daha inşallah. Yine diyoruz ki kardeşler huzurlu evlilik vesilelerinden biri de içinde bu az önce söylediğimle de alakalıdır. Huzurlu evlilik vesilelerinden biri de içinde bulunduğun durumun kıymetini bilmek ve şükretmek. Bu çok önemlidir. Şayet içinde bulunduğun durumun kıymetini bilip şükretmezsen bu seni çok rahatsız eder. Mesela kadın bakıyor, erkek için de aynı şey söz konusu. Diğer aile dostlarının maddi olarak daha rahat bir hayat yaşadığını görüyor mesela. Veya işte diğer kadının kocasının ona istediği elbiseleri alması, işte istediği takıları alması vesaire, Bunları görüyor kadın. Kendi kocasında maddi sıkıntılar sebebiyle bunları görmediği için bunu sıkıntı yapabiliyor kadın. Halbuki Müslümanlığın gereği olarak bu kadın içinde bulunduğu duruma şükse, şükretse, kendisinden daha alt seviyede olana baksa bu sıkıntıları yaşamayacak. Adam için de aynı şekilde ama farklı bir boyutuyla genelde erkeklerde. Mesela adam dışarı çıkıyor, devamlı harama bakıyor. Hanımın dünyanın en güzeli olsa belli bir süre sana sonra normal gelecektir. Yani sen nefis olarak farklı bir şey isteyebileceksindir bu erkeğin fıtratında. O yüzden kadın olsun, erkek olsun içinde bulunduğu durumun kıymetini bilip şükretmesi gerekir. Çıkıyor adam mesela dışarıya bakıyor. ne güzel gören, çok güzel gelen birçok kadın görebiliyor harama bakmaktan çekinmediği için. Ve ister istemez ev, eviyle kıyaslamaya başlıyor. Dışarıda gördüğü haram olarak o gördüğü o kadınları evindeki aile, kendi ailesiyle kıyaslamaya başlıyor. Ondaki güzellikleri ...kendi ailesinde mesela görmüyor. En basit bir örnek mesela. Adam hayatı boyunca yeşil gözlü birisiyle evlenmek istemiş. Ama hanımı siyah gözlü. Dışarıda bir görüyor halama baktığı için. Kendi eviyle kıyaslıyor. Bu sefer evinin kıymeti gözünden düşüyor. Bu fıtridir. Maalesef insanlar bunu... Halbuki bu adam kendi kendisine eziyet ediyor farkında değil. Subhanallah. Bunlar çok... E, ...aslında ince detaylardır. Ama dikkat edilmiyor. Ve ister istemez adam bunu eviyle kıyaslıyor... Ondan sonra huzursuzluk yaşıyor. Sonra benim elimde istediğim gibi bir kadın yok veya kadın benim elimde istediğim gibi bir koca yok. Şeklinde. Bunu dillendirmiyor belki ama kendi dünyasında yaşayabiliyor bunu. Bu yüzden elindekinin kıymetini bilip şükretmek lazım. Haramlara bakarsan kalp gittikçe kirlenir ve devamlı tatminsizlik yaşar. Bu da devamlı bir boşluk hissi yaşatır insanı. En tesirli şey nedir biliyor musunuz kardeşler? Bakın, erkekler için özellikle söylüyorum. Dışarıda harama bakmamanın en tesirli yollarından bir tanesi. Yani işte ben kendimi tutamıyorum, işte bulunduğum ortam sebebiyle devamlı ee, işte açık insanlar veya şu tip kadınlar geçiyor vesaire. Bakın, Allah'ı zikredin yolda giderken, bunu alıştırın kendinize. İşte mesela subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah ama... Bunu alıştırma süreci yaşayacaksınız. Alışma süreci yaşayacaksınız. Görün bakın belli bir süre sonra nasıl içiniz devamlı huzurla dolmaya başlayacak. Vallahi bir Müslüman bunu kendi dünyasında otursun Allah'ı zikretmeyi. Yolda yürürken devamlı Subhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber, bu zikirleri yapsın. Ve bu vallahi buna, bu kişiye öyle bir haz verecek ki belli bir süre sonra o haramlar falan var ya hepsi gözünden düşecek değersiz kalacak Allah'ın izniyle. Hepsi düşecek. Bunu bir Müslüman hayatında denesin. Yani bu fitneyle devamlı karşı karşıya kalan, bunu kendi dünyasından def etmeyen bu Müslüman bunu hayatında yaşasın. Vallahi bak görecek ki Allah'ın izniyle bütün dünya o an, o Allah'ı zikrettiği an değersiz kalacak. Bunu bir yaşasın ama dediğim gibi bu belli bir süre ister. Çünkü ilk önce bu insana ağır gelir nefsen. Ee, söylemek söylemek ama belli bir süre sonra Allah'ın izniyle, Allah'a tevekkül ederek bunu yapsın devamlı pes etmesin. Çok fazla sürmez bir hafta on gün sonra bu ona öyle bir haz vermeye başlayacak ki devamlı yolda Allah'a zikredecek. Bu hem kalbin haz duymasıyla ve diğer dünya nimetlerinin kendi gözünden düşmesiyle değersiz kalacak ve böylece bu onu haramlardan uzaklaştıracak bu bir. Bir de kişi Allah'a zikrederken ben la ilahe illallah diyorum subhanallah diyorum elhamdülillah diyorum nasıl kadına bakarım diye korkar ve bakamaz. Öyle de engeller onu. Şimdi düşünsene hangi ima, imanlı bir insan, hangi Allah'tan biraz korkan bir insan, la ilahe illallah subhanallah derken aynı anda harama bakar. Vay be ne kadar güzel kadın. İşte şu vücuda bak subhanallah mesela. Kim diyebilir ki bunu? O yüzden en en önemli e, noktalardan bir tanesi bu kardeşler. Ela bi zikri illahi innul kulub. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulmaz mı diyor Allah Kur'an'da? Senin kalbin huzur bulduğu zaman bir boşluk kalmayacak ki içerisine başka bir sevgi yerleşsin. Doldurmuşsun huzurla. Niye bakacaksın ki arama? İhtiyaç duymazsın. Özellikle bekarlara tavsiyem bu. Mesela sen Abdülkadir, sen bekarsın. Mesela bu, bu, bu anlamda sana yaptığım yap, yapmak istediğim en önemli nasihatlardan bir tanesi bu. Bak bir de bir yap gör. Vallahi gör nasıl kalbin sükunet bulacak. Vallahi o kadınla Allah'ı zikret. Gözün birden çarpsın o kadına. Birden çarpsın yani istem dışı olarak. Bak gör ha o kadın ha duvar sana aynı gelecek. Belli bir süre sonra. Ha o, ha o kadına bak ha duvara bakmışsın. O zikre alıştır kendini. Allah sevgisi de olsun kalbine bak göreceksin bunu. Net bir şekilde yaşayacaksın. Dünya umrunda olmuyor insanın. O yüzden biz bu anlamda da tabii ki Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah ne buyuruyor? Kim Allah'a tevekkül ederse şöphesiz Allah onlara, Allah ona yeter. O yüzden zikredilecek çok şey var ama ders de uzadı. İnşallah söylemek istediğim bunlardı. Ee, i̇nşallah e, bu konuya benzer konularla da alakalı dediğim gibi dersin ortalarında e, bir ders işleyeceğim. Bu Tabii konuları farklı olacak inşallah. Hakkına zelal edin. allah Alem. Ve sallallahu ve sellem. Ve Muhammed'in.